Innel hamdulillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min şeyyati amalina men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne abduhu salli amma ba'd bugün 31 Ocak 2010 pazar Ehl-i sünnete göre iman derslerimizin ikinci dersi, tabi mukaddime dersinde, mukaddime sadetinde devam ediyoruz. Tevfik Allah'tan. Şimdi ilk dersimizde Allahu Alem iki tane esas zikretmiştik, iki tane asıl. Birincisi iman lügatan neydi? Bunu asıl olarak saymadım tabi. Ya tasdik dedik ya da ikrar. Dedik ki bunu belki ileride tartışırız, bu tartışmalı bir konu. Birinci esas geçen haftaki derste birinci esas olarak imanın şer'i manasını anlattık. Yani dinde iman ne demek ehli sünnete göre? Bunu anlattık. Bunu tafsilendirdik. Sonra ikinci esas olarak kalpteki ilim ve tasdikte artma ve eksilme olur. Kalpteki ilimde ve tasdikte de insanda ne olur? İmanda artma ve eksilme olur ehli sünnete göre. İkinci esas olarak da onu anlattık. Bugün e, üçüncü esas olarak diyoruz ki, İslam veya iman İslam veya iman tek başına zikredildiği zaman herhangi bir hasta Kur'an veya sünnette yani bir hadiste baktığımızda, eğer iman ile İslam, tek başına iman veya İslam, tek başına zikredilirse bir diğerini ne yapar? Bir biri diğerini kapsar, içerir. Anladın? Bir diğerini e, içerir. Eğer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 Eğer İslam ile iman tek bir nasta, tek bir siyakta, tek bir cümlede, tek bir e, delilde gelirse iman kalbi amelleri, İslam ise zahir amelleri kapsar. Ama ayrı ayrı gelirlerse, mesela diyelim ki bir tane ayet veya hadis sadece İslam diyor. Uyuma ki, kaçmasın görüntü. Ee, İslam, İs, İslam ile iman, eğer tek başına gelirse ne? İslam imanı, iman İslam'ı kapsar.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 kabilesi, mudar köyü var. Kafirdir bunlar. Her zaman sana gelemiyoruz. Sıkıntı oluyor. Sen bize öyle bir şey anlat ki biz bununla ne yapalım? Cennete girelim. Hatta e, gerimizde kalanlarımıza da temsilci olarak geliyor bir grup. Gerimizdekilere de bundan haber verelim. Cennete girelim. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bunlara dört şey emrediyor. Dört şeyde de ediyor. Ne Emrettiği şeylerden bir tanesi diyor ki e, Amurkum Amurkum e, el iman billahi vahde siz bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim diyor. Sonra diyor ki Nebi sallallahu iman nedir etedrun amel iman? İman nedir bilir misiniz? Onlar diyor ki Allah ve Resul en iyi bilendir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi diyor ki şehadetu en la ilaha illallah ve en muhammeden rasulullah ve ikamussala ve itauz zekat ve savum ramadan ve min khumsan min al magnam. Diyor ki iman nedir bilir misiniz diyor? Diyor ki iman şehadet, namaz, oruç, zekat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 olur tamam. Mesela işte Abdullah bin Amr bin As hadisi var. Nebi sallallahu ne buyuruyor? Hadiste El-Müslimü men selime'l-müslimûne min lisânihi ve yedihi. Müslüman müslümanların onun elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir. Yani Nebi sallallahu diyor ki müslüman kimdir? Diğer müslümanlar senin elinden ve dilinden kurtuluyorsa o zaman sen müslümansın. Peki müslüman diyelim benim elimden ve dilimden hiç kurtulmuyor müslümanlar. Ha biri mesela dövüyorum.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 e mu'minun ente. Mesela sen mümin misin? Der ki mesela Ena mu'minun inşallah. Kişi der ki mesela evet ben müminim inşallah der. Değil mi? Veya ne denir? Ne der? Ercü enekûne mu'minun. Yani mümin olmayı umarım der mesela. Tamam mı? Şimdi bu şekilde istisna yaparak ben müminim demek caiz midir? Değil midir? Mürciyeye göre Ebu Hasan el-Eş'ari'nin her zaman söylenir makalatul İslami'nde zikrettiği gibi mürciyeler 12 tayfe.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 Se, sele, e, selefe yani Ehli sünnete baktığımızda yani akide kitaplarına, selefin sözlerine falan baktığımızda istisnayı beş şekilde görüyoruz. Tabi bu beş yere geçmeden önce bu beş yeri fık etmek için tabi bu inşallah ne demek? Bu inşallah ilmi olarak böyle bir açmaya çalışalım. Burası yakalanırsa o zaman istisnadaki mevzu yakalanır ve mürciyelerin şüpheleri defedilebilir. Adam sana diyor mesela yani, imandan şüphe için İnşallah biz işte hakiki manada anlarsak, ilmi olarak fık edersek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 Sadece illa inşallah lafz değil. Umarım ki, umuyorum ki. Bu tür lafızlardır olur. Biz inşallah örnek verelim. Diyelim. İnşallah. Tamam mı? Bakın. Kur'an'a veya sünnete baktığımızda, Arap diline baktığımızda, inşallah'tan iki şey kastedilir. Kur'an'a, Kur'an sünnetin dışında yani, iman mevzusunun dışında bak, genel olarak yani. Hangi mevzu ile o, alakalı olursa olsun. İnşallah'ın, inşallah'ın tabir ise iki manası var. İki şey kastedilir inşallah'tan. Bir,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 Ne diyor mesela? İnşallah kazanır. Buradaki kastı ne? Talik ifade eden inşallah mı? Yoksa şey, tahkik ifade eden inşallah mı? Kesinlik mi? Yoksa talik mi? Tamam. Talik yani ne demek? Umarım kazanır manasında. Talep ediyorum. Allah'tan umuyorum manasında. Tamam. Bu zaten maruf. Bu e, Arap Dili Edebiyatı'nda, Kur'an'da, Sünnet'te bunun gibi bir sürü şey var. Bu maruf. Bir de kesinlik ifade eden işte burası önemli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 Esselamu Aleyküm ehlet diyar. Ey diyar ehli. Ey bu diyarın ehli. Selam üzerinize olsun. Minel mu'minine vel muslimine. Yani müslümanlardan, müminlerden ve müslümanlardan. Ey bu diyarın ne? Ehli. Ne olsun selam? Sizin üzerinize olsun. İnna inşallahu bikum la İnşallah biz de size kavuşacağız. Şimdi ölümden şüphe var mı? Nebi sahip şüphe eder mi? Haşa. Nasıl diyor biz size inşallah kavuşacağız? İşte buradaki inşallah'tan kastı ne? Şurada, şurası işte bak.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 Şimdi burayı, burayı kısaca bir anlatmaya çalış bakayım peki. Yani işte, evet kasıt iki tane manevi Evet. Biri talik, biri tahkik. Evet. Kaç yerde talik e, ta e, kasteder? Dört, yer. dört yerde. Evet. Ehli sünnet dört cümle kullanır mesela. Dört e, kasıt. Kalbinden dört kasıt geçirir veya dört tane kastı muradı vardır. Bu dört muradındaki inşallah lafzı talik ifade eden, uman arzu eden evet. demektir.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 Burayı anladık. Ha, o zaman biz diyoruz ki, bak, dönelim hele sünnete. Bize bu beş şeyin dışında bir şey çıkarın bize. Tadımın olarak girer bunu ayrı. Ama bu beş şeyin dışında çıkarın, hiçbir şey bulamazsınız. O zaman siz bizi, biz de siz imanza şüphe mi ediyorsunuz diyemezsiniz. Bilakis siz birazdan göreceksiniz ki, inşallah dememekle başınıza neler geliyor. Tamam, burayı anladık şimdi. Şimdi burayı anladıktan sonra bu beş şeye geçiyoruz. Burayı iyi yakalayın inşallah.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 Tamam, burayı anladık. Şimdi İmam Ahmet ne diyor? Hemen örnek verelim Seleften. Çünkü dedik Selef derken, bunlar da, kimler bunları kullanmış? Mesela İmam Ahmet diyor ki, Süleyman İbni Harb inşallah inşallahı kabule hamlederdi diyor. Ahmet İbni Hamel. Süleyman İbni Harb ne yaparmış? İnşallah lafını kabule hamledermiş. Kabul kastedermiş yani ondan. Deriz ki diyor bu, biz amel ederiz ancak, yani Süleyman İbni Harb Ahmet onun lafını söylüyor. Biz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 Üçüncü kartı selefin. Selef, Selef der ki, enem mu'minun inşallah. İnşallah ben müminim der. Nefsini teskii etmekten uzak durmak için. Nefsini ne yapmak için? Teskii etmekten e, uzak durmak için. Mesela ki, bak. Allah Kur'an'da diyor ki, innemel mu'minun ellezine izezu vecelet ve cilet kulo muhüm. Müminler şu kimcedelerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ve ize'tul yet aleyhim ayatuhu zaddet hüm Onlara ayetleri okunduğu zaman imanlarını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 Bu üçüncü kısım, nefsi teskeği etmekten kaçınmak için çoğu zaman bundan yapmışlar. Şereften bir grup insan gelmiş, inşallah demiş, kastları neymiş? Kabul, Allah katında kabul oldu mu? Bir kısım insanlar gelmiş, kâmil bir iman, kendisini atfetmesin diye. Hı? Bundan korktuğu için, kâmil bir mümin ol olamamaktan korktuğu için inşallah demiş. Şereften yine bir kısmı inşallah demiş, kastları neymiş? Nefsi teskeği eden kaç. İşte en çok bu üçüncü kısım. Burayı da anladık. Şimdi dördüncü kısım, yine talih olan.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 En son ne yapar? Kafir olur veya ölür veya mümin ölür. Tamam? Sonuçtan korktuğu için mesela buna baktığımızda İbn Battah'da, İbn e, işte Ebu İsmail es-Sabuni mesela Akilet e, es selef ve ashab-ı hadis'te vesaire bunu görürsünüz. Ne ne için derim selef inşallah? Sonuç için, akıbet için. Yani sonucunun ne olduğunu bilmediği için.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 İnşallah müminim der. Eğer bu müminden kastı imanın aslıysa, tamam, tahkik kastedeceksin. Tahkik ifade eden, kesinlik ifade eden inşallah kastedeceksin kalbinden. Talik ifade eden e, inşallah kastedersen, edersen temenni ediyorum ki bu küfür. Anladık? Ha. O yüzden e, Selef bu beş yerde e, istisna yaparken böyle bir ilmi ayrıma tavsilata gitmişti. Bunların hepsinde Selef'in sözlerinden, sahabeden, tabinden vesaire...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 son nokta anlattığımız bu son esasdan. İslam'da istisna caiz midir? İstisna caiz midir? Yani inşallah ben mü Müslümanım demek caiz midir? Şimdi görürsün bazı selef alimlerinden, ehli sünnet alimlerimizden, muasırlardan vesaire caizdildir derler. Bazılarını görürsün caizdir derler ama Allahu alem meselenin ilmi boyutuna tahkikine indiğinde bu ihtilaf lafzi bir ihtilaf.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 Şeref bazen caiz değil demiş ama oradaki onların o kastı bizim şu an söylediğimiz manada değil. O, o yüzden o daha ileride ne yapacak inşallah gelecek. E, konuyla alakalı soru varsa alayım. Anlaşıldı mı buraya kadar? Tamam. İnşallah burada bırakıyoruz. Allah varlığı, Muhammed'in